Ehl-i yani sünnet ve cemaat olarak biz diyoruz ki sahabenin tamamı adildir. Adil nedir? Veya daha önce sahabe nedir? Sahabi kimdir? Buradan bilgilerimizi tazelemek maksadıyla buradan başlayalım. Genel olarak kabul görmüş tarife göre hadisçilerin ve usulü hadisçilerin ortaya koyduğu ve genel kabul gören tarihe göre sahabe Efendimiz peygamber olarak gönderildikten sonra onunla bir araya gelmiş onunla görüşmüş ve mümin olarak ölmüş kimselere sahabe diyoruz. Buradaki bir araya gelişin bir süresi var mıdır? Bir e, azami asgari ölçüsü var mıdır? Hadisçilerin olarak yoktur. Yani Efendimiz bir kere de bir araya gelmiş olsa bir kimse, onu kısa bir süreliğine de onunla bir mecliste oturmuş olsa, bulunmuş olsa, onu görmüş olsa veya onunla görüşmüş olsa, sahabi sayılmak için bu yeterlidir diyorlar. Fukaha'nın burada bir farklı tavrı var. Sohbet kelimesinin sözlük anlamından hareketle. Diyorlar ki sohbet uzun süre birlikteliği gerektiren bir şeydir. Normalde biz günlük dilde bu kelimeyi kullanırken filanla sohbet ettik deriz ve arada bulunduk. Birbirimizi tanıyacak kadar görüş alışverişinde bulunduk fikir tatisinde bulunduk. Ben onu tanıdım, o beni tanıdı gibi bir şey kastederiz. Dolayısıyla bunun kısa bir süre değil de biraz uzun bir süre olması lazım. Ne kadar uzun bir süre? Burada da ihtilaf olmuş. Birisi demiş ki efendimizle de mesela en azından bir gazveye, bir savaşa katılmış olsa veya bir yolculukta beraber bulunmuş olsa veya işte birkaç ay, birkaç hafta Efendimiz'in sohbetinde bulunmuş olsa bu yeterli. Dediğim gibi hadisçiler diyorlar ki bunlar gerekmez. E, Aleyhisselatü Vesselam ekonomimizin huzurunda bulunmak, onunla görüşmüş olmak başı başına bir vazilettir. Bir mazgariyettir. Dolayısıyla e, üç sene olmuş, beş sene olmuş, yirmi sene olmuş veya birkaç dakika olmuş, on on beş dakika olmuş, çok fazla fark etmez. O sohbet şerefine nail olmak sahabi e, sayılmak için yeterli olmalıdır demiş.